Evet sevgili arkadaşlar, bugün e, dinleme konusunu gündeme getirmeye çalışacağım. E, dava dersleri e, içinde hem e, dili düzgün ve güzel kullanmayı içeriyor, hem davet usulünü içeriyor, hem teşkilatlanmayı içeriyor, hem e, insanla alakalı insan psikolojisinin e, bizim yapacağımız faaliyetlerle alakalı bölümlerini içeriyor. Dolayısıyla bugünkü işleyeceğimiz konu hepimizin hayatta başarılı olması için önce kendimizi güçlendirmek yönüyle okumak ve dinlemek. Her ikisi de pasif bir eylemiş gibi gelse de aslında aktif bir faaliyet adamı için mutlaka Gerekli donanımlar. Dinleme, Kur'an-ı Kerim'de de ısrarla vurgulanan ve müminlerin her sözü dinlemeleri icap ettiğini, sözü olanın sözünü dinlemeleri gerektiğini belirten ama tabi olmak konusunda ise seçici olması icap ettiğini vurgulayan bir konu içinde malum vurgulanır. Ee, müjdelenen müminlerin bir özelliği olarak febeşşir ibad kullarımı müjdele ellezine yestemiunel kavle ki onlar sözü dinlerler feyettebiune ahsene sözü dinlerler ama en güzeline tabi olurlar tabi sözlerin en güzeli başta Allah'ın sözüdür Ela inne ahsen el kelam dikkat sözün en güzeli Kelamullahil melikil azizil allâm. Allam olan, bütün alemleri yöneten, aziz olan e, Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamıdır denilir. Evet, e, bununla birlikte sözü olanın sözünü dinlemek, Müslüman'ın erdemindendir. E, kişileri küçük görmemek, e, küçük gördüğümüz insanların bile ee, çok e, etkileyici bir sözü olabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Peygamberimiz kafirlerden e, hiç e, önemsenmeyecek şahsiyetleri bile dinlediğinden dolayı ona kafirler bir tak, lakap takmışlardı. Ne demişlerdi? Uzun demişlerdi kulak. Kur'an diyor ki o kulaktır ama en hayırlı bir kulaktır. Evet. Yani kulak olmak güzel bir şeydir. Yani kulak vermek, kulak kesilmek, sözü hiç kesmeden dinlemek, önemsiz bile olsa karşımızdakini duyduğumuzu, dinlediğimizi, önem verdiğimizi gösterecek tavırları takınmak peygamberi bir çizgidir. Tabi dinlemeden hakkında bir hüküm vermek yanlış olur. Ön yargıyla hareket etmek... Yozluk, yobazlıktır. Yani önce önce bir dinle, sonra vur denilmiş. O yüzden zalimi, katili, suçluyu da dinlemek gerekir. Dinlemeden ceza verilmez. Kaldı ki karşımızdaki katil değil. Karşımızdaki böyle idam edeceğimiz bir suç işlemiş değil. Öyle bile olsa dinlememiz gerekiyor. Yani bu biraz gevezeliktir ee, karşımızdaki insanın hakkını ihlal etmektir, hatli açmaktır tecavüz etmektir. karşımızdakini dinlememek. Yani dinlemeyenin sözü de dinlenmez aslında. Bizi başkalarının dinlemesini istiyorsak biz de başkalarını dinlememiz gerekiyor. Dinlemenin bazı kuralları var. Günde en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi dinlemektir. Evde ailemizi, işte iş yerinde arkadaşlarımızı, patronu, müşterileri, e, derste hocaları e, ve karşılıklı diyalogda olduğumuz insanları hep dinleriz. Yani günümüzün 3-4 saati yaklaşık dinleme ile geçer. Mümkün bir de radyo dinliyorsak, televizyon dinliyorsak e, saatler artabilir. Evet. Dinlemek de aslında okumak gibidir. Nasıl okuyarak başkalarının düşüncelerini öğreniyorsak, dinleyerek de aynı şeyi yaparız. Konuşulanlar üzerinde düşünürüz. Anlatıların, anlatılanları anlamaya ve kavramaya, doğrusunu eğrisinden ayırt etmeye e, çalışırız. Dolayısıyla özellikle derslerde öğrenme yöntemi olarak... En çok dinlemeyi kullanmış oluruz. Tabii dinleyenden dinleyene fark vardır. İyi bir dinleyici olmak zorundayız. Her ne yapıyorsak zaten iyisini yapmak ile mükellefiz. İyi bir dinleyici aktif bir dinleyicidir. Yani pasif değildir, edilgen değildir. Aklını alıcılarını, muhasebe gücünü, eleştirel düşüncesini dinlerken de fiiliyata geçirir. Hem dinler, hem doğrusunu yanlışından ayırt eder. Hem dinler, hem dinleme kusurlarını, şey anlatım kusurlarını tespit eder. Hem dinler, hem anlatılanların hangi üslupların daha güzel anlatılabileceğini, anlatanın eksiklerini, zaaflarını, güzelliklerini, e, sanatını, e, her şeyini tahlil ederek dinler. Evet. Onun için bütün vücudu kulak kesilir iyi bir dinleyicinin. Bütün vücudu kulak kesilir. İnsan sadece kulağıyla dinlemez. Önce gönül kulağıyla dinler. Yani içimizde bir kulak vardır. O kapalıysa kepçe gibi kafamızdaki kulaklar ne kadar açık olursa olsun. Bir taraftan girer, öteki taraftan çıkar. Evet. Yani gönlü katmak lazım anlamak için. Ben dinledim ama aklımda bir şey kalmadı. Sen kulağınla dinledin sadece. Gönlünle dinleseydin öyle olmazdı. Tabii konuşana da ait problemler vardır. Ağzıyla konuşuyorsa, karşısındaki de kulağıyla dinler. Ama gönlüyle konuşuyorsa, söz gönülden geliyorsa, karşısındakinin gönlüne etki eder. Yani biz konuşmasını biliyorsak, karşımızdakini dinlettiririz. O dinlemesini bilmiyorsa bile, kendini mecbur hisseder dinlemeye. Belki hayatında ilk defa dinler. Ama biz konuşmasını bilmeliyiz. Laf olsun diye konuşursak o da laf olsun diye dinler. Ama konuşmanın hakkını verirsek karşımızdaki de dinlemenin hakkını verir. İşte mesela sırtınızı arkanıza dönseniz e, kulaklarınız yine açık ne kadar canla dinlemiş olursunuz elinize kalem alıp çiziktirseniz bir şeyler bir kağıda ne kadar canla başla dinlemiş olursunuz ya da bedeniniz burada akıl başka yerde hayal alemi başka yerde ne kadar dinlersiniz birinizle bakışırken efendim fısıldarken gülümserken başka bir şeye meşgul olurken ne kadar canlı dinlemiş olursunuz. Evet. Dinlemenin hakkını vermek gerekiyor. Ki Allah müjdelenen kulların iyi bir dinleyici olduklarını ifade ediyor. Mesela Kur'an okunurken وَاِذَا <Sessizlik> Kur'an Kur'an okunduğu zaman فَسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin. Kur'an okunuyor. Tek tek Kur'an'ı dinlemezsek günah işlemiş oluruz. Kur'an okunmasa günah işlemeyeceğiz. Ama okunan Kur'an'ı dinlemediğimizden bir günah işlemiş olur. Veya Kur'an'ı hakikatler anlatılırken Evet, talebeler için söyleyelim Tekrar Kur'an'ı hakikatler anlatılırken Dinlemezsek Ne işlemiş oluruz? Ya Eyvallah Dinleyen kimse gözünden belli olur Kulağından belli olmaz Çünkü gözle dinler Gözde dinler. Beden de dinler. Duruşundan, oturuşundan belli olur. Kafasını eğmiş yere, efendim, yayılmış böyle masaya. Ee, dinliyorum. Anlat, anlat, dinliyorum. Külahımı anlat derler. Onun gibi. Bir de oturuşu ciddi, efendim, eee, her şeyle konuşmaya konsantre olmuş. Bir kelimesini kaçırmamak için gayret eden yani avcının avına kilitlendiği gibi böyle bir yaklaşımla dinlemek. Ha diyeceksiniz ki böyle candan konuşan olsa da candan da dinlemeyi hak etse. Yine de dinlemek. Peygamber kafirlerin çok önemli sözü mü vardı da öyle candan dinliyordu. Kulak kesiliyordu. Biz kendimiz güzellik yapmaya çalışacağız. Biz çok güzel dinlersek karşımızdaki de ya ben öyle çok önemli bir şey söylemiyordum ama karşımdakiler nasıl dinliyorlar? Öyleyse öyleyse gayretimi toplayayım. En güzelini, en doğrusunu söylemeye çalışayım. Der mi? Adamsa der. Ama biz uyukluyor, gırgır gır geçiyor, elimizde bir şeylerle meşgul oluyorsak adam da bu dinleyiciye zaten öyle çok ciddi bir şey söylemeye gerek yok diyebilir. Bildiğini bile güzel anlatamayabilir. Onu konsantre edecek biziz. Dinleyiciler. Ve dinlerken anlatılanların uslubuna anlatılanların e, ahengine, anlatılanların e, seyrine kapılıp özü kaybetmeyeceğiz. Yani ne anlatıldı düşüncemizle dinleyeceğiz. Aktif dinleyeceğiz. Talebelerle bunu işlemiştim bu hikayeyi. Onlar e, ve bilenler lütfen e, bildiklerini belli etmesinler. Bu e, Nasıl e, düşünceyle e, eleştirel bir şekilde dinlenilir? Bununla ilgili küçük bir masal anlatacağım. Evet, sizler susuyorsunuz. Çok eski zamanlarda hani pireler ne iken, develer ne iken diye başlamayalım. E, bir padişah varmış. Padişah da bir genç kızı varmış. Ee, nasılsa çok fazla hastalığa tutulmuş. Yataklardaymış uzun zamandır. Padişah da e, tek e, evladı olduğu için çok fazla seviyor. Ve e, hep onun iyileşmesini istiyor. Çok fazla üzülüyormuş. Sonra bir tabipler gelmiş, muayene etmişler. Hiçbirisi şifasına sebep olamamış. Nihayet bir gün aksakallı bir ihtiyar rüyasına girmiş. Demiş ki, şu ülkenin doğusunda büyük dağ var. O dağda yaşayan bir dalgülü denilen bir kuş var. O kuşu yakalatacaksın avcılarına. Sonra keseceksin kaynatacaksın pişireceksin ne bir eksik ne bir fazla o kuşu yedireceksin kızına Allah'ın izniyle iyi olacak üç gün rüyasına aynı şekilde ihtiyar adam aynı şeyleri söylemiş padişah da usta avcılarını göndertmiş dağdan o dalgülü kuşunu yakalatmış getirmişler, kesmişler. Efendim e, karnını yarmışlar, bakmışlar ki yavrusu var. İyi de rüyasındaki adam ne bir eksik ne bir fazla pişir, pişireceksin dedi. Yavrusuyla beraber mi pişirsinler? Yavrusunu çıkartarak mı pişirsinler? O yavrusuyla beraber pişirirlerse e, ne bir fazla dedi, onu çıkartırlarsa ne bir eksik dedi. E, nasıl olacak da pişirecekler ve çocuk iyi olacak. Evet. Bilmeceli bir masal. Ne yapsınlar? Yavrusuyla beraber mi pişirsinler? Hiç yemesin. Efendim? Hiç yemesin. Ama yiyecek de iyi olacak. Ne bir eksik ne bir fazla yiyecek ama. Ama, işte ne yesin, ne ama şimdi yavrusuyla beraber mi yesin? Yavrusunu çıkartarak mı yesin? Kazım? Hocam zaten. Yok. Dağ gülü atlı bir kuş. Kuş. O çiçekten... Yok. O, o çiçeğin adı önemli değil. E, diyelim ki dağ kuşu desin. O kuşu getirmişler. Böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar masalın büyüsüne kapıldınız ve eski bilginizle olayı dinlemediniz. Ve yani dinlemeydi konumuz. Dinlemeyi aklınızla e, dinlemediniz. Hayalinizle dinlediniz. Hiç kuşun yavrusu olur mu? Karnından yavru çıkar mı? Kuş yumurtlamaz mı? Doğurur mu? Bilmiyor muydunuz? Ama masal içinde masal dinlerken işte dinleme konusunda düşünerek dinlemediniz. Ya. İşte politikacılar böyle yaparlar söz gelimi. Bir masal anlatırlar, içindeki bir sürü yanlışları da yuttururlar. Kuşu doğurttururlar size. Yavrusuyla mı yiyecek, yavrusunu çıkartarak mı? Ya kuşun karnından yavru çıkar mı? Böyle sorsaydık, kuşun karnından yavru mu çıkar, yumurta mı çıkar? Tabii yumurta çıkar derdiniz. Ama masalın içinde kuşu doğurttuk yuttunuz. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Tabi talebelerimiz de bilmedi. Daha önce. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi demek ki dinlerken o e, akli yeteneklerimizi, düşüncemizi, eski bilgilerimizi o dinlediğimiz şeyle beraber dinleyeceğiz. Siz gelin İslami bilgilerimizi kullanmazsak başkasının anlattığı bir şeyde yanlışların nasıl tespit edeceğiz? Eyvallah. Bundan sonra daha dikkatli dinleyeceğinizi zannediyorum. Evet dinlerken. Peki iyi bir dinleyici hangi özelliklere dikkat eder? Önce söyleyeyim ki, nasıl okurken, e, bizim okuma hızımız yaklaşık 200 kelimelik bir okumadır. E, ama beynimiz ise e, dakikada 500 kelimeyi işleyecek şekilde yaratılmıştır. E, 500 kelimeden 200 kelimeyi çıkarınca yaklaşık 300 kelimelik bir boşluk olur. Her dakikada 300 kelimelik beyin başka şeylerle meşgul olur. Ne yaparsak? Yavaş okursak. 500 kelimelik hızla okursak o zaman beyin başka şeyle meşgul olmaz. Bütün okuduğunu anlar. Gezintiye çıkmaz. Benzer bir durumda bir kimsenin normal konuşma hızı dakikada 40 ile 70 kelime arasıdır. Ee, okuma hızı çok daha hızlıdır, malum. Konuşma hızlı konuşan bir kimse en fazla dakikada 70 kelime söyler. Yavaş konuşan bir kimse de 40 kelime. Tabi saymadınız hiç konuşulanları dakikaya tutmadınız. Fark etmez tuttuğunuzu varsayın. İnsanoğlu e, normal konuşmayı dinlerkense ortalama 200 e, ila 250 kelime e, işler kapasite olarak okumanın yarısı kadar e, Dolayısıyla e, her dakikada 160 ila 180 e, kelimelik bir boşluk olur bu boşlukları e, Evet bu boşlukları doldurmak için e, insan e, zihni Başka şeylerle meşgul olur. İşte iyi bir dinleyiciyle kötü bir dinleyici bu boşlukları nasıl dolduracak o yönüyle farklılaşır. E, kötü bir dinleyici konuşmanın konuşanın saçına, başına gömleğine e, dilindeki aksayan yönlerine vesaireye takılır. İyi bir dinleyici ise bundan sonra neyi söyleyecek? Bak bu vurguyu şunun için ifade etti. Şu kelimelerle söyledi. Üslubu şöyleydi. Ben olsam şöyle bir örnek verirdim. Efendim, bu günümüzdeki şu olayla bağlantılıdır. Bak şu ayet de bununla ilgilidir. Şeklinde boşlukları o konuyla bağlantılı doldurur. Veya not alır o boşluklar zamanında. Ya da püf noktasını yakalar. Esas anlatılmak istenen öz ne? Bu cümlelerle der. Diğerleri ise başka şeylerle meşgul olur. Şimdi konuşurken dikkatimizi konuşana vermeliyiz. Birinci olarak. Hatta konuşana da vermemeliyiz. Konuşulana vermeliyiz. Konuşanın kendisine değil de konuştuğu kelimelere, cümleye, anlamlara, ifadelere vermeliyiz. Evet. Yine, konuşanla canlı bir irtibata, diyaloğa, ilişkiye geçmeliyiz. Konuşanla nasıl bu ilişkiye geçeriz? Göz temasıyla geçeriz. Göz göze gelmek, konuşmayı görselleştirmek, dinlemeyi çokça aktifleştirmek demek. Şimdi benim bu anlattıklarımı perdeyi kapatarak ses olarak kulağınıza gelse ama beni görmeden duysanız aynı şeyle aynı etkiyle, aynı performansla aynı etkilenmeyle dinleyemezsiniz. Biraz gayret edersiniz zorlanırsınız sonra o zorlanmayı da biraz bırakırsınız. Zorlansanız da e, göz göze e, karşınızdaki dersi dinlediğiniz e, e, aktiviteyle dinleyemezsiniz. Bu insanoğlunun psikolojisi. O yüzden ashab kime denir? Peygamberimize iman eden falan yerdeki insana denmez. Görmesi lazım. Mü'min olarak. Yani görerek dinlemesi lazım. Gör, görmeyle etkilenme çok ciddi boyuttadır. O yüzden falan efendiyi ziyarete giderler. Filan memleketten kalkıp. Ya ne yapacaksın? O da senin gibi işte etten kemikten ibaret. E kaç kilo bakalım boyu ne kadar? E, ya işte ne fark eder ki? 60 kilo olsa ne olur? 80 kilo olsa ne olur? Ama öyle değil. Kalkar, kalkar bir dostunu görmeye gider. Ya telefon var işte konuş. Olmaz. Yüz yüze görüşecek. Ee, Eyvallah. Tabi görüşmekle görmekle dinlemek. Aslında hangisi daha önemlidir? Burada dinlemenin önemi daha öne çıkar aslında. Her ne kadar biz, bugünün insanı gözden daha fazla etkileniyorsa, görmeyi daha çok öne çıkartıyorsa da dinlemek hem insani hem İslami açıdan görmenin önündedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleri bahsedilirken evvela görür ve işitir mi denir ayetlerde Allah'ın isimleri ile alakalı yoksa işitir ve görür mü denir? Efendim? işitir ve görür. İşitme daha önceliklidir, daha önemlidir. Göz yanılır bazen. Bazen önündekini görmez. Kulağın yanılması gaflet içinde değsek pek söz konusu olmaz. Göz, söz gelimi çayın içindeki kaşığı kırık görür. Ne kadar kuvvetli, ne kadar dikkatli bakarsa baksın. Kırık gözükür. Ama söz kırık duyulmaz. İnsan gaflet halindeyse, uyuklarsa ayrı. Ama dikkatliyse söz aynen kulağa gelir. Biz söze iman eden insanlarız. Öyle mi? Biz yazıya iman eden insanlarız. Biz kitaplı bir toplumuz. Allah'ın sözü her türlü şüphenin e, ötesindedir. La be fih olan bir kitaba iman ederiz. Allah'ın sözlerinden bir tanesinde bile en küçük şüpheye düşmeyiz. Ve onunla beslenmiş insanların sözlerine de yüzde yüz şüphesiz diye bakmayız. Çünkü insandır, beşerdir ama öyle yarısı baştan yanlış diye ön yargıyla hareket etmeyiz. Dinleriz. E, aklımızla ve vahiyle ölçüp tartarız. E, ondan sonra yarısı mı, çeyreği mi, dörtte üçü mü ne kadar yanlış veya ne kadar dost doğru öyle ezbere gitmeyiz. Evet. Efendim e, ne yapıyorduk? Konuşulanlara kulak veriyorduk. Canla ve eleştirel bir dinleme ile zihnimiz başka yerlerde gezmeye çıkmıyordu. İki, söylenenleri incelikle seçip ayıracağız. Şimdi konuşulanların her kelimesi aynı e, oranda e, öğrenilmesi, bellenilmesi gereken ehemmiyeti taşımaz. Bir cümlede bir iki kelimedir önemli olan bir paragrafın içinde bir iki cümledir önemli olan efendim bir sayfanın içinde birkaç cümlelik bir paragraftır önemli olan oraya odaklanmak gerekir halkın tabiriyle püf noktasını yakalamak gerekir yoksa bir sayfayı baştan sona ezberlemek gibi hocanın veya hatibin bütün konuşmasını aynı oranda hafızamızda tutmak gibi zihnimizi yormak, yorsak bile zaten imkansız bir şeyi yapmaya kalkmak iyi bir dinlemek değildir. Yani özü ne anlatılanın, onu ona esas kulak vermek, onu esas hafızamıza tutmak gerekir. Diğeri ayrıntıdır. İşte bunu tespit edecek şekilde dinlemek gerekir. Tabi dinlemeden insan özü neresi? bilmez. 3 Karşımızdaki insanı ya sevmeliyiz ya da en azından e, hoşgörülü olmalıyız ona karşı. Sevmediğimiz veya hoş görmediğimiz bir kimsenin söylediklerini dinleyemeyiz. Dinlesek de beğenemeyiz, Kabul edemeyiz. E, onu özümseyemeyiz. Yani isim vermeye gerek yok. Sevmediğiniz, gıcık kaldığınız, nefret ettiğiniz e, bazı şahsiyetler, yazarlar vesaireler size dinle alakalı güzel şeyler anlatsa bile dinleyeceğiniz gelmez. Konsantrenizi sağlamazsınız. Söz gelimi masanın üzerine otursa, bacak bacak üstüne atsa bir adam sigarasını yaksa efendim yan gelip böyle biraz uzanır gibi yapsa havai bir tarzda yaka paçada açık saçlarda punkçılar gibi mihfer şeklinde uzatsa bir tane de küpesi de olsa bir de alnında bir de dövmesi Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlasa ne kadar canla başla dinlersiniz Evet. Onun yanlışını bulmak için, ilginçliğini değerlendirmek için dinlersiniz. Yani o sözü dinlemezsiniz de, ya bu adam da mı dinle alakalı konuşuyor, bak şimdi zaten yanılacak, bizi kandırmaya kalkıyor filan diye dinlersiniz. Yani ön yargılı dinlersiniz. Yani ya hoşgörülü olacağız ya sevmeye çalışacağız objektif olmaya çalışacağız e, anlatanı. Tabii o da böyle olmasın. E, hatibin de tabi bunda etkisi var. Evet. Yani mini bir kimseden din dersi alırken insan ne yapar? E, herhalde canla başla dinlemez. Tabi erkeklerinde de mini olanları vardır. Var mıdır? Konuşmanın önemli yerlerine imkan varsa not alırız. Ee, unutmamamız gereken, biz nedense kalemli kağıtlı insanlar olmaktan çıktık. Yazan insanlar olmaktan çıktık. Okuyanlarımız yazmıyor, yazlar, yazanlarımız okumuyor. Ee, okuyanlar yazanlar düşünmüyor. Dolayısıyla böyle bir acayip toplum olduk. Yine dinlerken e, o konuyla ilgili düşünmemiz lazım. İşte örnekler bulmamız, hayatla irtibatını e, göstermemiz gerekir. Kendi tecrübelerimiz varsa konuşulanla onun arasında bir bağ kurmamız. Yani aradaki farkı, yani e, e, dedik ya... E, 70 civarındaki hatta hızlı konuşma olsa bir kimse 100 kelime ancak konuşur dakikada en fazla. 400-500 kelimeyle çalışan en az 400 kelimeyi işleyen beyin yazı konusunda bu hızı korur. Konuşma konusunda da yine dediğim gibi şeyden çok hızlıdır. Konuşulanları dinlemekten. Bu araları olumlu şeylerle değerlendirmeliyiz. Delilleri incelemeliyiz. Adam delil diye neler sundu? Özellikle dini konuşmalarda ayet, hadis. Ayet ne kadar doğru okudu, doğru mana verdi. Hadis ne kadar sahihtir, değildir. O konuyla ne kadar ilgili bir delil olur. Yani delil diye bir ayet okuyor, hadis okuyor ama hiç alakalı bir ayet değil. İçinde o kelime geçtiği için mümkün onu söylüyor ama konuyla bağlantılı değilse, o konuyu ispat etmiyorsa bunları iyi bir dinlemeyle ne yaparız tahlil ederiz. Sonra konuşmacının hitabet tekniğine dikkat etmek gerekir. Benim gibi hasta bir insanın işte kelimelerin arasında ne kadar durduğuna filan takılmaz ya takılır. Ben böyle konuşmam, daha seri konuşmalıyım der. Ee, yani usule, üsluba, kelimeleri seçtiği bir duruma, efendim ortama da dikkat eder. Ee, yani bunlara çok fazla kafayı takmaz, esas özü kaybetmemek için. Ama biz konuşmayı güzel konuşanlardan öğreniriz. Onları taklit etmeden. Ama onlardan da bir e, güzellik devşirerek alırız. Bir kişiyi taklit etmeyin. Bir kişi muazzam e, çok e, kaliteli konuşmayabilir. E, her konuyu her şeyi en e, güzel şekilde sunamayabilir. Arının bal yapması gibi farklı farklı çiçeklerden inşallah bal yapmaya çalışmış olalım. Ama konuşmanın e, mutlaka nesi vardır? Arka planı vardır, bilgi tarafı vardır, usulü, üslubu vardır. O kişinin kendisinden kattığı çokça değerler vardır. Onları da tespit etmeye çalışırız. Yine konuşmacının sunduğu mesajı özetlemeye çalışmak lazım. Ne konuştu? Ya Bir şeyler konuştu işte şu konuda anlattı ama güzel konuştu. Ne konuştu? Yine tekrar güzel konuştu. Adam iki saat dinlemiş, güzel konuştuğundan başka bir şey yok veya ya yani karma karışık bir şeylerdi hiç anlamadım hiç de güzel değildi. İyi de ne söyledi? E, güzel değildi. Tekrar aynı kelimeler. E, çünkü iki saatlik konuşmada özetleyecek hiçbir şey yoksa bu kimse dinlemedi. Ne kadar çirkin konuşursa konuşsun mutlaka. İçinden alınacak şeyler vardır veya yanlış konuştuğuna, güzel konuşmadığına dair de ispat edeceğimiz deliller olmalıdır. Eyvallah. Beğenmeme niyetimiz varsa her konuşmadan beğenilmeyecek bir şey bulur muyuz? Buluruz. Eleştirel şekilde dinleyen e, politikacılar diğer politikacının yanlışlarını hem de öyle yere batıracak şekilde bulur. Veya muhalefet yapacaktır, beğenmeyecektir, beğenmediğini gösterir. Şimdi internet sitelerinde de artık yorum diye herkes takma atla yaptığından dolayı bir de alabildiğine kıyasıyla eleştiriyor. Bunlar eleştiri özelliğini tabii taşımıyor. Evet, yine konuşmacının söylediklerini başkalarıyla, başkalarının görüşleriyle, kendi görüşlerimizle karşılaştırmamız gerekir. Veya o konuşmaları başkalarıyla, ben yanlış mı anladım, o fikirlerin isabeti ne kadardır diye konuşup görüşmemiz daha faydalı olur. Eğer önemli bir konuşma ise. Tabi bütün dinlemeler, sözün başında da ifade ettiğim gibi, fiziki şartlarımızın uygun olmasıyla alakalıdır. Hem dinlenilen ortam çok sıcak olmayacak, çok soğuk olmayacak. Hem kendi ortamımız, karnımız çok aç olmayacak, hasta olmayacağız, rahatsız olmayacağız, yorgun olmayacağız. Yani ortam müsait olacak. Hem de kendimizin, ee, zihni hazırlığı söz konusu olacak. Hem de bedenle alakalı konumumuz e, uygun olacak. Yani dinlemeye elverişli bir e, oturuşumuz, e, beden dilimiz söz konusu olacak. Evet. Bunun yanında aktif dinleme için eee yaşanmış olaylarla kendi tecrübelerimizle anlatılanları e, değerlendirmemiz e, gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Efendim, e, konuşma fikir yönüyle önemli olur veya duygusal yönüyle önemli olur. E, efendim, e, tahkiye yönüyle önemli olur. E, konuşmanın e, özünü ee, ve neyi amaçladığını iyi bilmemiz lazım. Konuşmalar bazen bilgi vermek, bazen efendim şuurlandırmak, bazen hislendirmek, bazen düşündürmek e, amaçlı olur. Ee, i̇yi dinleyerek bu amaçlara daha e, uygun e, konumlar elde edebiliriz. Aktif bir dinleyici... E, bir sözün ortasında sonunda gelmez yarım anlar o zaman ee, hani Ebu Hüreyre'nin bir rivayetine Hz. Ayşe öyle diyordu ee, üç şeyde uğursuzluk vardır kadında e, atta silahta ee, dedi peygamberimiz Ayşe annemiz duyuyor sözün yarısında gelirsin ondan sonra peygamber böyle dedi dersin Eyvallah peygamber öyle dedi ama sözün ikinci yarısında öyle dedi. Sözün başı başı vardı bir de. Cahiliye Arapları üç şeyde uğursuzluk sayarlar. Eğer uğursuzluk olsaydı bu üç şeyde olurdu. Dedi ve bu üç şeyi saydı. Sen de sözün yarısında geldin, yarısını duydun. Der. Tabi yarım hakikat Muazzam bir yalandır ifadesi. Sözün yarısı doğru ama o yarım olan söz tümüyle yanlış. Uğursuzluk kadında uğursuzluk, atta silahta uğursuzluk yok diyor Peygamber, öteki de var diye anlatıyor. Anlatabildim bilmem. Hani yarısını alan meşhur bir örnek vardır. Bektaşi'lerin e, Kur'an'dan aldığı yarım hakikatler için niye namaz kılmıyorsun demişler? E, Kur'an-ı Kerim la takrabu's salate namaza yaklaşmayın diyor. La takrabu yaklaşmayın es-salate namaza. Ey iman edenler namaza yaklaşmayın diyor. Dolayısıyla Allah'ın emrine uyuyorum. Namaza yaklaşmıyorum. Devamını okusana ben hafız değilim. <gülüyor> Ve tüm sükâra, sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Sarhoş sarhoş namaza yaklaşmayın. Hatta okuduğunuzun ne anlama geldiğini bilinceye kadar. Evet, anlamını bilmeden e, okumaya sarhoş okuyuşu derler. Ha sarhoş okuyuşu, öyleyse biz de namaza yaklaşmayalım lafın kuyruğundan dinler veya tabi olursak işte böyle bektaşi gibi oluruz. Evet. Ne diyorduk? Yani başından dinlemek lazım sözü doğru anlamak için. Konuyu başka bir şeylerle anlatıyor, anlatan meclise yarısında gelmiş yani şunlara çatıyordu, şunlardan bahsediyordu. İyi de sözün başı belki farklı. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Yine görebileceğimiz, duyabileceğimiz hatta görülebileceğimiz bir yere oturmak lazım. Yani göz teması açısından da karşılıklı etkileşim açısından da uygun bir yere konuşlanmamız lazım. Saklanmış kitaplığın orada dinliyor. Oradaki dinleme o kadar olur. Hatta iyi bir dinlemek için karşılıklı bir ilişkiye girmek lazım dedim ya jestle, mimikle hatip soru soruyorsa bir nevi yüz tipiyle cevap vermek İşte etkileyici bir söz söylediyse yüzünden anlaşılması efendim komik bir şey söylediyse gülmesi veya güler gibi yapması evet Bunlar etkileşim açısından tabii ki önemlidir. Hem hatibe moral verir, hem kendisi de konuşmanın havasına girer. Yani içine girer, dışarıda durmuş olmaz. Dolayısıyla içselleştirmiş olur o konuşmayı. Konuşmaya kendimiz ne kadar aktif katılırsak, o kadar hafızamızda kalır. Soru sorarsak, efendim itiraz edersek, biz de katkıda bulunursak bu katkıda bulunmak sadece sözle olmayabilir. Gözümüzle de tavrımızla da katkıda bulunuruz konuşmaya. Yani katılmış oluruz. Evet. Yani ilgilendiğimizi göstermiş oluruz ve hem hatibi cesaretlendiririz hem de biz onu dışımızda bir iş gibi görmemiş oluruz. Bunun için de mesela sorular sorarız. Bazen bu soruyu direkt sorarız, bazen içimizden sorarız. Yani şu konu o zaman nasıl anlaşılmalı? O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor veya o zaman şuna nasıl cevap buluruz gibi anlatılanları tahlil etmek için hayali sorularımız olur. Bazen bu soruları da hatiple konu bitince veya e, sunum bitince ne yaparız? Tartışırız. Soru sorarız. Cevaptan tatmin olmadıysak başka bir soru sorarız. Aynı soruyu sorarsak bir tartışmaya doğru gider. İki, mümkün anlaşılmış bir cevaptır da biz anlamamış olabiliriz. E, ahmaklığımızı ortaya koymuş oluruz. Yani daha farklı gibi ama o konuyu açacak değişik sorular sorarız. E ama tartışma e, uygun olmaz. Bir, hatip daima avantajlıdır. Eğer biraz e, kürsüye hakimiyeti varsa, biraz tecrübesi varsa bizim tartışmamız e, futbolcunun hakemle tartışması gibidir. Futbolcu hakemle ne kadar tartışınca haklı çıkabilir. Sarı kart alacaksa kırmızı kart alacak kadar. Genellikle zararına olur. Öyle mi? Öyle olur. E, hakimle tartışan e, mahkum gibi. Hakim Bir de hakime hakaretten yaz kızım iki yıl daha ilave. Der mi? Der. Avantajı vardır. Sen de bu hakime yaz bakayım. İki mermi daha ilave diyemezsin tabi. O yüzden e, yani hatipler avantajlıdır devamlı. E, tartışmada zaten e, huzursuzlukla çıkartır. Bizim e, niyetimiz öyle olmamalı. Eğer tartışacaksak konuşma bittikten sonra teke tek Fatih Altaylı değil tabi. E, ne yaparız? öyle tartışırız. Evet. Ama aktif bir dinleyici olmak için mutlaka sorularımız olmalı. Hatta konu belliyse önceden sorular ile dinlersek daha anlatılanları net anlarız. Daha aktif bir şekilde dinlemiş oluruz. Tabi not tutmak ayrı bir konu. Notla alakalı bir şey söylemeyeceğim.